hep özlemim şu, ayda bir programında biraz ilaç ve eczacılık dünyasının dışında da başka konularda, başka konular ve başka konuklarla bir araya gelmek, size farklı açılımları getirmek. Ancak alanımızda o kadar sık değişim ve dönüşümler, yeni gelişmeler yaşanıyor ki bir türlü ilaç ve eczacılık dünyasının dışına çıkamıyoruz. Dilerim bu programdan sonra sıklıkla diğer konulara da değiniriz. Evet, Konumuz e, malum Cuma günü başlanacak eylemlik ve 4 Aralık eylemlik sürecimizle ilgili değerlendirmeler yapmak ve konuğum İstanbul Eczacı Odası Başkanımız Sayın Eczacı Semih Güngör Sayın Güngör tekrar hoş geldiniz efendim Hoş bulduk kolay Evet yoğun bir gündem e, çok yoğun bir günü de yaşıyorsunuz ve bizzat da izliyorum bu arada bu radyoya girme süremizi bile anlık dakikalarla zor girebildik stüdyoya. Toplantı toplantı üstüne. Bu arada medyanın da ilgisi var. benim gözlemim şu. bu eylemlik süreci içinde bir kısım eczacılarımızda daha başımıza gelen felaketin tam farkında olmadıkları gibi bir izlenim de taşıyorum. Bununla ilgili sizin Radyomuzdan seslenmeniz çok önemli Değerlendirmeniz çok önemli 4 Aralık sürecinde isterseniz Oradan başlayalım Eczacıda gözükecek Tehlikeler neler Bir onları alt alta sıralayalım Ondan sonra değişik değerlendirmelere gideriz Buyurun efendim Tabii, Esasında son derece haklısın e, Sürece eczacılarımızın Adepte olamamasının temel nedeni Sürecin gide defalarca Ertelenme süreci evet, değil Yani Bugün bile hala e, konuşuluyorsa e, sürece eczacılarımızı adapte etmek kolay olmuyor. Çünkü tam bir hazırlık içine giriyorsunuz, bir eylem hazırlığı yahut başınıza geleceklerle ilgili bir çözüm uğraşı içindesiniz. Çözümü oluşturuyorsunuz, o erteleniyor, yeni bir sorunla karşı karşıya kalıyorsunuz. Hala ilaç fiyatlarının net olarak bu saati itibariyle bile fiyatlarının hangi oranda düşeceği hala tartışılıyor. Ciddi hala var. Şu evet, andaki evet. yapacağımız konuşmalar ve tespitler ve yarına yönelik e, önerilerimiz hep bu anki mevcut durum üzerine olacaktır. Evet. Nedir o? Yaklaşık 1600 aşkın kalem ilaçta fiyatlarda önemli oranda bir düşüş meydana gelecek. Ortalama %40 diyebiliriz. Bunun yanında 700 kalem ilaçta da kamu kurumu miskontoları 11'den 24'e çıkacağı için orada da bir kayıpla karşı yani karşıya yaklaşık kalacaklar. Yaklaşık 2300-2400 kalem ilaçta çiftliği değişiklikler şu eczacının kayıpları evet rakamsal olarak Olacak. ortalaması yüzde her ikisinin ortalaması %30'u bulacak bir gelir kaybıyla eczacı karşı karşıya kalacak. Yani boyutları çok ciddi algılanmak zorunda olan ve buna göre de reflekslerimizin bir bütünlük içinde çok şiddetli e, karşıda bunu uygulayanlara karşı e, yöneltilmesi gereken bir süreci yaşıyoruz. O açıdan Tüm meslektaşlarımız, eczane çalışanlarımız geleceklerini belirleyecek bir süreçle karşı karşıya. Bir kere bunun altını çizmek gerekiyor. Eylemlilik sürecine İstanbul Eczacısı'nın bugüne kadar katkısı göz önüne alındığında bundan sonra da aynı katkıyı vereceğine tereddütüm yok. Ama ne ile karşı karşıya kaldıkları konusunda da çok net bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Bunun maliyetinin de giderek eczane alanındaki son 5 yıldaki ekonomik geriye gidiş dikkate aldığında tam bir yıkım sürecinin başlayacağını da çok iyi algılamaları gerekiyor. Çünkü biz onlar da biliyorlar bu 5 yıllık süreç iş içinde... Özellikle fiyat düşüşlerinden, kamu kurum iskontolarının üzerimizden aktarılmasından doğan bir ekstra iskonto yapmak durumunda kalışımızdan, bunun yanında giderek cirolarımızın düşüşünden, karlılığımızın kademeli olarak azaltılmasından hep zarar gördük. Bugün... Ortalama bakıldığında işte 40 milyar cö yapan bir eczanenin bu süreçte e, stok kayıpları nereden bakarsanız bakın 8 milyar TL'yi buluyor. Çok ciddi. E, evet e, 8 bin TL'yi buluyor milyarları da artık evet. e, çok karıştırıyoruz 8 bin TL'yi buluyor. Ortalama gelir kaybı da %30'u geçiyor. Hele kamu kurum iskontolarıyla vuruyan kayıp da üzerine bindiğinde %40'a varan bir kayıpla net gelir kaybıyla karşı karşıya kalacaklar. Onun için bu sürece varıyla yooyuyla eczacı direnmek zorunda. Peki sevgili başkan şimdi sağlıkta dönüşüm programını çok hayata geçiren, etekemiye bürüyen bir iktidar var ve bu iktidarın ilk zamanlarda işte halka eee doğru argümanları sunarak nihai noktaya gideceği noktayı bizler biliyorduk ama halkta bu programın başlangıcında çok ciddi bir memnuniyet vardı. Bu memnuniyetinde en büyükü görünen yüzü biz eczacıların verdiği hizmetlerdik. Şimdi ben iktidar açısından bakıyorum. Bu hizmetleri vererek geçen dönem mesela seçimlerde ben iddiam şu eczanelerden verilen bu hizmet sayesindeki rakam en az yüzde on seçimlerde oylarını arttıran bir siyasi iktidar. Sizin de söylediğiniz gibi şimdi burada minimum oranda bile düşünsek yüzde otuzlara varan bir zararı eczacılar bu işletme sermayelerini de göz önüne aldığımızda bu hizmeti verme noktasından hızla uzaklaşacaklar. Ee, bu, bu bir yok oluş, bir yıkım. E bunu bunu siyasi iktidar görmüyor mu amacını? Yani sırf tasarruf tedbirleri gerekçesiyle sığınılacak bir olay değil üzerimize gelen bu saldırı. Şunu herkes iyi bilmeli. Yaklaşık bu mesleği yapan 80'lerden bu yana olan e eczane işletenler çok daha iyi algılayacaklardır. Sürekli üzerimizde bir baskı vardı. Bu baskı neydi? Birileri bu alanda hizmet vermek istiyordu. Birileri için bu alan çok cazipti. İşte bunlara holdingler diyebiliriz. Global sermaye, global sermaye diyebiliriz. diyebiliriz ilaç e, tekerlerinin dışında onlarla ortak olan bir takım oluşumlar diyebiliriz, dağıtım kanallarının ortakları diyebiliriz. Yani çoğaltmak mümkün ama birileri çok ciddi olarak bu alanda rol almak, aktif rol olmak istiyorlardı. Çünkü bu pazar giderek büyüyen, genişleyen bir pazardı. Düşünün yani Türkiye ekonomik bir kriz içinde ve geçen yıl itibariyle büyüyen, yüzde yirmi onanda gelişen tek pazar ilaç sanayinin oluşturduğu ilaç pazarı. Şimdi böyle olunca çok rahatlıkla e, şunu da tespit edebiliyoruz. Bugüne kadar bu alanda yer almak isteyenler yasalarımız üzerinde. Birçok oyunlar oynadılar. İşte 6197'de ortaklık gelecek dendi. Ona müdahale ettik. İşte drugstorelar açılacak dendi. Yönetmelik değişiklikleri olacak dendi. Ona müdahale ettik. Yani yasalarla, değişikliklerle üzerimize geldiğinde biz onların hepsini püskürttük. Evet. Ama bir başka yoldan geliyorlar şimdi. şimdi ekonomilerimizi ekonomilerimizi zayıflatarak, yıkılma noktasına getirerek doğal bir, Seleksiyon, Seleksiyon yapmak yani. istiyorlar yani bugün herkesin ağzındaki o sekiz bin eczanenin ben rakamsal olarak süreçte bu kayıplar göz önüne alındığında daha da çoğalacağını Kızlar görüyorum ve doğal olarak gene görüyorum ki birileri çıkacak o zaman işte ortalıkta on bine yakın eczane yok oldu. Bir hizmet boşluğu var. Bunu birileri doldurmak zorunda. Bununla Bunları hayal görmüyorum. Bugün e, sevgili meslektaşlarım keşke zaman ayırabilip de özellikle sağlıkla ilgili dergileri bu konudaki makaleleri dikkatle izleyebilseler. Onların çoğunun satır aralarında internette yayınlanan birçok makalelerde hep şu var. İşte eczacılar bu konuda ya, ekonomik olarak sıkıntı içindeler ama aralarında bir sürü çürük elmalar var. Bu çürük elmaları işte bir temizleseler ortalık biraz hizmet verilir duruma gelse hele bir de bunu işte güçlü sermaye grupları doldursa o zaman sağlık hizmetinde aksama diye bir şey kalmaz. Ne de güzel yürür bu işler diyorlar. Bunu demeye devam ediyorlar. İşte birileri de isterseniz bunun adını koyun giderek ekonomilerimizi zayıflatacak önlemleri ardı ardına alıyorlar. Ne adına? İşte sağlıkta dönüşüm adına. Ne adına? İşte ilaçta tasarruf adına. Adının ne olduğu önemli değil. Ama sonuç itibariyle bu yükü taşıyan eczacıyı ekonomik olarak bitirmek istedikleri ortada. Eğer buna direnemezsek, Esas yaşayacağımız yıkım karşımıza gelecek güçlü sermaye gruplarının oluşturduğu yapılara karşı iştirene emecek olmamızdır. Evet, ona yani, öyle veya böyle bu süreçleri atlatabiliriz ama oradan gelecek ikinci bir dalgayı bugün durumları iyi olan eczanelerin bile pek atlatabileceğini zannetmiyorum. O açıdan bakıldığında sevgili Turunç bu mücadele süreci çok önem kazanıyor. Bu çünkü bir ekonomik yıkımın mücadelesi. Siyasi yasalara yönelik, yönetmeliklere yönelik mücadelelerde hep başarılı olduk. Çünkü orada işte işin içine meclis süreci giriyor, bir ön araştırma, bir adım atma. Onu fark edebiliyorsunuz, müdahale ediyorsunuz. Ama burada gizliden gizliye bizi yiyip bitiren, tüketen bir süreçle karşı karşıyayız. Çünkü ekonomik olarak zayıfladığımızın da güçsüzleştiğimizin de çoğu farkına ancak Olaylar giderek başımıza gelmeye başladıktan sonra anlıyoruz. Bu gerçekliği her meslektaşımızın anlayıp kavraması gerekiyor. Kesinlikle. evet. Ya yani onun için en önemli saldırılardan biri bu dönem. Aynı. 4 Aralık. Süreci. Ve bunu görerek benim meslektaşlarımdan beklentim şu. 4 Aralık'taki tepkimiz net olmalı. Bu bir uyarı. 4 Aralık bir uyarıdır. Bunu herkes böyle algılamak zorunda. Ne hiçbir şeyin sonudur, çözüm aşamasıdır ne de Sadece tek bir eylemle yetinilerek oturup bir şeylerin değişmesini bekleyeceğimiz bir süreçtir. 4 Aralık bir uyarıdır. Onun için İstanbul'daki tüm meslektaşlarımın 4 Aralık'ta eczanelerini hep birlikte kapatması gerekiyor ki kapatacaklar. Bu konuda da şüphe yok. Ee, bu kapatma sürecinin devamı nasıl olacak? Kısaca onu da dile getireyim. Ee, eylemlilik süreciyle ilgili kararları oluşturulacak, hayata geçecek olan Türkiye Eczacılar Birliği e, olağan seçimli kongresine Bırakmak Türkiye Eczacılar Birliği'nin kararıydı. O açıdan şu anda bizim de İstanbul Eczacı Odası olarak eylemlilik sürecinin devamına yönelik düşüncelerimiz var ama bunları henüz e, meslektaşlarımızla paylaşmadık. Çünkü kongre kararı olarak çıkması ve ondan sonra tüm Türkiye'de uygulanır hale gelmesi çok, eylemin çok gücünü arttıracak. Anlamlı, olacak, evet. evet, anlamlı olacaktır. Ama neler kısaca ana başlıklarla söylemek gerekirse yani çok da esasında bakıldığında eylem sürecinde artık eee giderek daha ses getirici ve gücümüzü ortaya koyucu eylemler yapmak gerektiği için yeniden kapanmalar gündeme gelebilir. Süresiz kapatmalar gündeme gelebilir. Sözleşmelerin feshedilmesi gündeme gelebilir. Yani özellikle karşımızda bize bir şeyleri dayatanların canını acıtacak bu konuda onlara ciddi uyarı oluşturacak önlemler ve eylemler de gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama sizin de altını çizdiğin gibi bu işi hep birlikte başarmamız gerektiği için eee kongre süreci esasında bir nevi bu konuda önemli bir e, açılım getirecektir. İstanbul Eczacı Odası'nın yahut da İstanbul Eczacı Odası'nın birlikte hareket ettiği odaların alacağı bir karar olmaktan çıkarak Türkiye'deki 51 Genele Eczacı Odası'nın evet. alacağı bir karar olacaktır. Ve uygulanması için genel kurul kararı da olacağı için orada oluşacak yönetim ne olursa olsun bunu hayata geçirmekten sorumlu olacaktır. Bizlerin de üzerinde bu baskıyı hissetmesine neden olacaktır. Evet. Son sözlerle ilgili tabii şey daha konuşacağımız çok şey var ama ben biraz sürece gelmek istiyorum. Bu 4 Aralık süreci aşağı yukarı 1-1,5 aydır gündemde. En azından İstanbul Eczacı Odası olarak bu 4 Aralık sürecine gelmeden önce belli taleplerimiz vardı. Bunları sıralarsak biz Sağlık Bakanlığı ve işte ilgili kurumlardan neler talep ediyoruz? Eczacının bu kaos ortamından bu hizmeti verme noktasında sıkıntıya düşmemesi için öner nelerdi nelerin değişmesini talep ediyorduk tabi yakından takip eden meslektaşlarımız bilecekler özellikle Türkiye Eczacılar Birliği'nin talepleriyle İstanbul Eczacı Odası'nın ve onunla birlikte hareket eden onların yan yana mücadele ettiği işte İzmir, Kocaeli Bursa ve Zonguldak Eczacı Odası'nın yaklaşımı farklıydı doğru olan da bizim yaklaşımımızdı Türkiye Eczacılar Birliği Meslek adı altında, sadece adı altında diyorum yani gerçek anlamda meslek ad, hakkı olarak e, tanımlamak mümkün değil. Bir hizmet bedeli talep ediyor Sağlık Bakanlığı'ndan. Bunda reçete başına bir hizmet bedeli. Ve bunun yanında da işte raf zararlarının geriye dönük olarak e, sanayi tarafından belli bir tarih verilere karşılanması konusunda yaklaşık iki aydır süren bir görüşme trafiğinin içinde. Tabii bu trafikte de gerek taraf olarak yer almaktansa... Ee, orada yapılan görüşmelerin sonucundan böyle bir beklentiyi çıkartmak için o görüşmelerin bir yerinde yer alan taraf olarak e, görüyoruz hep iki aylık sürede. Bu bakımdan bu dört oda olarak biz e, geçenlerde açıkladığımız deklarasyonda da yer aldığı gibi gerçek anlamda eczaneleri önümüzdeki süreçte ayakta tutacak ve ayakları yere sağlam basan taleplerle görüyoruz. E, özellikle sağlık otoritesinin karşısına çıkmak gerektiğini düşündük ve neleri talep ettik? Bir kere e, ilaç fiyat kararnamesinin değişerek eczacı karlılığının arttırılması bir temel talebimizdir. Çünkü eğer bugün ilaçta fiyat düşüşleriyle ilgili hiç değişmez denen kurallar değiştiriliyorsa işte Avrupa'daki ilaç fiyatları etkilenir, işte fiyatları belli bir şeyin altına çekemeyiz diyenler bugün o fiyatları onu, o, o noktaya çekebiliyorlarsa eczacı karlılığını da belli bir noktaya evet taşıyabilirler olur. yani bunu taşımak zorundalar yani eczacı karlılıkları bir kere arttırılmak zorunda ilaç fiyat kararnamesinde yapılacak değişiklikte de bu bir. İkincisi artık bu sanayi iskontosu belası diyorum ben artık ona. Yani kamu kurum iskontosu bir diğer adıyla bundan kurtulması lazım. Yani bundan kurtulamadığımız sürece bu raf zararlarından bir kere kurtulabiliriz. ya da bir kere sineye çekebilirsin ama sürekli hale geldiğindeki ki 5 yıldır sürekli hale gelmişti. Bunun temel nedeni bu kamunun yaptığı iskontoların bizim üzerimizden Sevgili geçmesi. Sevgili Başkan burası çok önemli. Kimi meslektaşım yanlış algıyla... Sadece bu süreçte 4 Aralık sürecinde mevcut stok zararları konusunda eczacının sıkıntıya düşebileceği gibi yanlış bir izlenimi var. Halbuki ötesi çok daha kötü. Yani bundan sonra o hizmeti sürdürme noktasında karlılıklar son derece dibe vurduğu için artık bu işletmeyi işletemeyecek noktaya gelecek eczacı. Bu çok daha önemli. Mümkün değil. Geliri %30'un üzerinde azalmış bir. Bir insanın otursun hesabını yapsın sevgili meslektaşlarım görecekler yani diyelim ki siz 5 milyar net kazanç tüm giderleriniz çıktıktan sonra elinize kalıyorsa bunun %30 azaldığını düşünün sizin yatırımlarınız olabilir işte çoluğunuz çocuğunuz okuyor olabilir taksitleriniz olabilir kredileriniz olabilir bütün bunları siz birkaç senelik olarak hesaplamışsınızdır hepimizde var evet. şimdi birisi çıkıyor diyor ki artık bu rakam sende %30 azalıyor. Ki azalıyor görüyoruz evet. rakamlar ortada yani 5 kazanırken sen 3 kazanacaksın ve o 3 ile sen işte o kredileri ödemeye devam edeceksin o işte o çocuğunun masraflarını karşılamaya devam edeceksin ve yaşamaya devam edeceksin bu mümkün mü? Değil. Değil. Bu olmayınca nereye yansıyacak? Eczane işte giderek kendi ekonomisini tüketen zaten tüketmiş vaziyette stokları işte dağıtım kanallarının stokları haline gelen bir süreç hızlanarak devam edecek. Bununla da kalmayacak. Bunu da bilmek zorunda sevgili ilgili meslektaşlarım. Çünkü 2010 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu şimdiden açıkladı. Sitesinde var. Şu anki ilaç giderlerinden 1 milyar TL daha düşük bir ilaç gideri oluşması konusunda tasarruf tedbirleri kapsamında karar almış. Yani biz önümüzdeki dönem SGK bizlerden 1 milyar TL'lik daha tasarruf isteyecek. Bu tasarruf kimden çıkacak? Yine vatandaşın cebinden, eczacının sırtından alabildiğinde sanayiden ne kadarını alacağını Hı. yahut alıp alamayacağını bilemiyoruz Hı. ama Hı. kesin Hı. olan bir şey var ki bizim sırtımıza yeni bir yük, yeni bir fatura. Vatandaşın gelecek. cebine de yeni bir ek ödeme gelecek. Şimdi böyle olunca bugün ben dayanırım, bunun altından kalkarım diyebilecek sevgili meslektaşımın oturup bir kez daha düşünmesi gerekiyor. Altından kalkılamaz. Cironuz ne olursa olsun yaşayacağınız erozyon ve kayıp o oranda artacaktır. Kolay bir süreç değildir. Onun için hesabı iyi yapıp Bugün dimdik durmak zorundayız. Yani bu uyarı, uyarıyı yapacağız. Uyarıda hiçbir sorun yok ama uyarıdan sonra alınacak kararların arkasında duracak bir iradeyi ben meslektaşlarımdan bekliyorum. Aksi takdirde çözüm olmadığı noktada bizi yalnızlaştırma politikalarını gündeme getirdikleri noktada teke tek bu kurumların, bu anlayışın karşısında hiçbir eczacının şansı yoktur. Peki başka ne taleplerimiz oldu evet, sevgili başkanım? Bunun yanında e, kamu kurum iskontolarının kaldırılması, e, raf Zararlarımızın TL olarak geriye dönüş bir buçuk aylık 45 günlük zararlarımızın ilaç sanayi tarafından TL olarak karşılanması temel taleplerimiz arasında. Bir de bu meslek hakkı çok dillendirildiği için söylüyorum. Gerçek anlamda bir meslek hakkı talep etmek durumundayız, ediyoruz ama bu meslek hakkı aynen Türkiye Eczacılar Birliği'nin talep ettiği gibi, reçete hizmet bedeli gibi yani sanki işte o aldığımız muayene ücretlerinin bir nevi karşılığı olan bir ücret olmamalı. Gerçek anlamda kutu bazında bir meslek hakkına eczacı hak ediyor, hakkıdır almak zorunda ama bunun için Önemli bir nokta var, o da ciddi bir çalışma gerektiriyor. Yani Türkiye'de kutu bazına ne isteyeceğimizi, kutu bazına böyle bir meslek hakkı talep ederken eczacının da hem kendini geliştirmesini, o hizmetin karşılığı alacağı için bunu hem kamu reçetelerinden hem özel reçetelerden hem nakit sattığı ilaçtan da alacağı bir kutu başına meslek hakkı olması gerekiyor. Ve bir de yani Türkiye'de artık reçete hizmetinde de belli bir, adaletli sıralamanın da yapılması gerekiyor. Yani bugün e, bunu söylerken şunu demek istemiyorum. Yani belli bir standarta getirirsin. Herkes eşit oranda reçete yapsın değil. Ama bunda da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir üst limit belirleme zamanı gelmiş. Eşit değil adaletli bir, adaletli, bir Kazanan meslektaşlarımızın gerek. gene kazanmaya devam edeceği ama kaybeden meslektaşlarımıza da bir nebze olsun Böyle bir dağılım gerekiyor ki o zaman meslek hakkı çok daha anlamlı hale gelsin. Ama ilk temel önceliklerimiz ilaç fiyat kararnamesindeki karlılık değişikliğidir Bu hepimiz için önemlidir. Bunun yanında kamu korum kontrolüyle ilgili kesin çözümdür. Bu hepimizin beklentisidir. Ve bir de raf zararlarının adaletli olarak TL üzerinden 45 gün geriye dönük karşılanmasıdır. Şimdi bunlardır ancak çözüm noktası. Bunları diretiyoruz. Bu konuda sonuna kadar arkasında durmamız gerekiyor. Bu biz meslek örgütleri olarak sonuna kadar arkasında durmamız için bizim meslektaşlarımızın da dimdik bizim arkamızda sonuna kadar durması gerekmektedir. Çünkü bu buhar oluş mücadelesidir. Geçmişte kaybettiklerimiz ortada, kazandıklarımız ortada. Geçmişte kaybettiklerimiz bize yara aldırdı. Ama bugün kaybettiklerimiz bizim sonumuzu getirir. Ben evet. kısaca söyleyeceğim bu. Peki efendim, şimdi Olay böyle ve bir eylemliğe gidiyoruz. Bu bir uyarı eylemi. Daha sonraki adımlarla ilgili e, Türk Eczacılar Birliği kongre sürecinden e, bahsettiniz. Bu kongre sürecinde değişik eylemlilikle ilgili de e, kongre kararları çıkartmak gibi bir e, yol yöntem izlenecek anladığım kadarıyla. Bu kongreyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu havada yapılacak bir kongre e, nelere gebe? Ne olabilir? biraz zor bir soru. Temel ama, beklentim evet, temel, temel beklentim, beklentim şey. şu şimdi bugün Türkiye Zaycılar bile kongresi geçmiş kongrelere pek benzemeyen bir süreç yaşıyor. Hem içinde yaşadığımız ekonomik süreç hem de geçmiş dönemlerde şartlar ne olursa olsun belli bir gruplaşma olurdu. Farklı listeler oluşmaya başlardı. O listelerin karşısında da ve yanında da odalar olurdu. Ama bu dönem böyle bir yaklaşım ne bugün iktidar olan ve yönetimi paylaşan odalardan geliyor ne de bizim gibi muhalif olan ve e, o yönetimlerde yer almak için gerçek anlamda sağlıklı bir Türkiye Eczacılar Birliği'ne oluşmak için mücadele veren odalardan da bakıldığında bir derlenip toparlanma şu ana kadar gerçek anlamda yok. Dört Söyle, Eczacı odası fırs açısından... Fırsat da yok yani o, o kadar bu gündemler... Bunda fırsat şey... olmadığı kesin ama e, o konuda da Türkiye genelinde gözüken şu her oda... Kendi içinde bir bekleyiş içinde yani siz bir adım atsanız bile ki biz o adımı attık işte en azından geçmiş dönemde de bir araya gelen odalar yine bir adım attılar evet. ama Türkiye geneline baktığınızda herkes kongreyi bekliyor yani kongrenin sanki kendi içinde bu işi en iyi yapacak Türkiye Zayıcılar Birliği merkez heyetini oluşturması gerektiği ve oluşturacağı gibi bir yaklaşım var. Çok ee, iyimser bir yaklaşım değil mi? Bana şey, da öyle yani. geliyor ama ne derece iyimser, ne derece gerçeklerle bağdaşıyor onu kongre gösterecek. Çünkü bunu da nereden e, değerlendirip düşündüğüm sizlere paylaşayım. Odalardan gelen açıklamalar özellikle hep bu yönde yani hem bir değişik toplantılarda yapılan işte oda açığı e, odaların işte merkezlerin açılışlarına gittiğimizde orada söz alan oda başkanlarımız hep böyle bir e, temenni içinde güçlü sorun çözecek bir yönetim işte işaret edilen direk hiç kimse yok kişi yok ama genel bir yapı gözüküyor ama çok soyut bir yapı bu soyut yapı nasıl somut hale gelecek onun da çözümü yok işte odalarımızdan gelen farklı deklarasyonlar var bir takım odalar kendi içinde bizim yaptığımız gibi güç birliği yahutta da düşünsel veya da bölgesel birlikler içindeler onların açılımları var hepsinde genel temenni güçlü bir yapı buradan yola çıkarak İstanbul Eczacı Odası olarak biz de şunu net koyuyoruz hakikaten Türk Eczacılar Birliği'ni bundan sonraki süreçte taşıyacak, siyasi iktidar karşısında güç gösterisi yapabilecek, gücünü ortaya koyabilecek, direnecek, pazarlıklar konusunda akılcı davranacak bir Türk Zaycılar Birliği yönetimine gördüğümüz zaman arkasında durup destek son, son vermeye hazırız. Son ihtiyaç var. Ha, bize Zorabii ihtiyaç olduğunda var. içinde oluruz. Ama şartımız şu, gördüğümüz seçilecek olan yönetim, Direnmesini ve bu konuda kavga edip hakkımızı almasını bilecek. Yoksa bugünkü gibi pazarlıklarla pazarlığın bir köşesinde durarak sonucuna katlanarak yahut da aldığını elinle bir başkasına vererek böyle bir yönetim anlayışı eğer devam edecekse buna İstanbul Eczacı Odası ve birlikte hareket ettiği dört oda sonuna kadar müdahale etme kararlılığında. Bunu da net açıklayayım. Ha, sonucu da seçim kazanacak bir listeyi oluşturabilir mi kongre sürecinde onu bilemem ama görünen o ki her şeye gebe bir genel kurul yaşıyoruz. Bugünden yarına bugün Türkiye Eczacılığa Birliği'nin başkanının bile e, kongre sürecinde net olarak neyin olacağını öngörmediğini görüyorum, hissediyorum. Öyle olunca Kongre süreci ve biraz da bu eylem sürecindeki Türkiye Eczacılar Birliği'ni oluşturan odaların başarısı veya başarısızlığı kongrenin havasını değiştirecektir diye düşünüyorum. Şöyle bir gözlemim var katılacak mısınız bilmiyorum. Yani işte belli görüşmelerin Sağlık Bakanlığı tarafına TEP ve Sağlık Bakanlığı arasında geçtiği ve bir umut vardı Türkiye Eczacılar Birliği'nde. Yani işte meslek hakkı konusunda bir adım, raf zararlarının, karşılanması konusunda da bir önlem paketi gibi. Bunlar şu ana kadar hayata geçmedi. Acaba TEP kongresini bu kadar yakın olması mı Türk Eczacıları Birliği'ni... baktılar ki bu işin çok kısa süreçte gerçekleşmesi mümkün değil. 4 Aralık süreçte geliyor. Böyle bir sürece sessiz kalarak bir kongre düzenlemine gitmek istemeyip alelacele bir e, eylemlik kararı aldırdım acaba? Türk Enzaçlar Birliği'nde olması gereken bir tavır da biraz geç aldılar mı acaba diye düşüncem var. Katılır mısınız bilmiyorum. Yani eee Yani bunu sistematik daha geç. önceden kurgulanıp ABC planlarının olarak hareket edilseydi biraz da İşte buradaki bu planlı programlı bir eylemlik süreci yaşanabilir miydi? Doğru haklısın. Biliyorsun bu konuda daha önce de meslektaşlarımızla paylaştık. Biz ısrarla bir başkanlar danışma kurulu yapılarak bu işin artık de bırakılmadan net eylemlilik sürecine bir adım atılarak çözülmesi gerektiğini hep söyledi. mi? ısrarla Türkiye Eczacılar Birliği biz siyasi inisiyatifi kendimiz alacağız. Siyaseten biz sorumluyuz. Biz götüreceğiz dedi. Ve bunun üzerine de biz dört eczacı odası olarak bunu da burada ilk defa açıklıyorum. Hatta ee, biliyorsunuz o, o eylem sürecinin açıldığı gün biz önce dört oda olarak bir e, mesajla çıktık eczacılarımızın karşısına. Dört aralık geliyor hazır mısınız dedik. O hazır mısınızın anlamı şuydu burada sizinle paylaşıyorum. Dört oda bu eylem kararları o gün çıktı bilmiyorduk. Bir gün öncesinde cuma günü yarım gün en azından bir uyarı eylemi yapma kararı almıştık. Yani, Türkiye'de eğer Türk Eczacılar Birliği bir adım atmasaydı İstanbul, Kocaeli, Zonguldak ve Bursa, Bursa Eczacı evet. Odaları bu cuma günü yarım gün uyarı anlamında eczaneleri kapatacaklardı. Ama biliyorsunuz o günün sabahında işte yayınlanan e, Sağlık Bakanlığı'nın e, son e, Geri ödemelerin işte yani kamu e, ilaç sanayinin raf zararlarını ödemesi konusunda hep bir genelge çıkartması bekleniyordu. Çıkan genelge bir temenniden öteye geçmediği için. Her zaman. Öyleden evet. sonra belki de bizim toplantılarda bir şekilde Türkiye Eczacılar Birliği'ne tamam. ulaştı. Türkiye Eczacılar Birliği de kapatma kararı aldı. Doğrudur. Karar, doğru. Karar doğrudur. Arkasında durmamak mümkün değil. Ama biz bugüne kadar yani o kararı alıncaya kadar özellikle şunun için bekledik yani yine 3-4 oda çıktı bir şey yaptı biz halbuki bu işi çözecektik ayak bağı oldular çözümü engellediler yahut da Bakın 50 tane odayı işte göz ardı ediyor İstanbul Eczacı Odası kendisi bir yol çiziyor, yürüyor. Geçmişte bu haksız eleştirilerle hep karşılaştığımız için de. bekledik ki bu sonuç çıkmayacak süreç bir sona ersin ama sonsuza kadar da görüşme devam etmesin istedik. Tam da sürenin artık yeter diyeceğimiz noktaya gelmişti bu açıklamaları yaparken Türkiye Eczacılar Birliği de buna paralel bir karar aldı. Biz de onunla birlikte bu süreci devam ettiriyoruz. Dilerim başarılı olur. Başarı onların olur. Hiç itirazım yok. Benim açımdan meslektaşımın rahatlaması, ekonomik olarak sıkıntılarını bir çözmesidir temel olan. Bunu eğer Türk eczacılar Birliği'nin bugünkü yönetimi başarırsa alnından öperim, helal olsun derim. Ama başaramadığı zaman da bunun hesabını da kongrede onlardan bir şekilde evet, evet, sorarız evet, hep beraber. Lazım, evet. O açıdan... Bu süreç her noktasından bakıldığında önemli sevgili Turuncu. Evet e, Sayın Başkan değerlendirmelere ikinci turda devam edelim. Kısa bir arzu ederseniz ara verelim bir nefes alalım. Ayda bir programı devam ediyor. Konumuz 4 Aralık süreci ve eylemlik sürecini İstanbul Eczacı Odası başkanımız Sevgili Semih Günçölle değerlendiriyoruz. Ancak bir flamenco şarkısıyla ara vermiştik. 4 Aralık sürecinden sonra belki seyahat fırsatımız olmaz diye bir İspanya yapmıştım. Oradan. Bir sokak şarkıcısının CD'sinden alınma bir Flamingo parça. Dilerim dinleyenler beğenmiştir. Buna niye değiniyorum? Ee, İspanya'yı gördükten sonra insan inmemek mümkün değil sevgili başkan. Ee, günde 3 saat siesta yapıyorlar öğlen. Yani e, sosyal hayatlarını, kendini ayıracak zamanları dolu dolu bir toplum. Dilerim e, bizim meslektaşlarımız ve bizim toplumumuz da o noktaya gelirler. Buna böyle kısa bir anekdot olarak geçtim. Dilerim tüm meslektaşlarım da senin gibi gidip İspanya'da tatil yapma fırsatını ve zamanını yakalarla. Ama bu son tabii. Se, yani. İşin se, şakası. Se, dilerim tüm meslektaşlarımız se, her türlü seyahat se, se, evet. ekonomik anlamda tabii, sağlasınlar. Tabii tabii, tabii. Mücadelemiz ve emeğimiz bu yönde. En azından e, gidip görmek ve o bilgileri bizde keyifli olarak paylaşmak çok hoş. Tabii e, bugün gelelim e, 4 Aralık'ta neler yapacağız? Dört, evet bu yani. çok önemli. Şimdi Bugün Şurası 3 Aralık itibariyle e, biraz önce dağıtım kanallarımızda bir görüşme yaptık e, ve e, yarın akşam saat 19'da e, meslektaşlarımız e, eczanelerinden ayrılmadan önce Bugünden giriş yapabilirler. Türkiye Zahacılar Birliği'nin modülü üzerinden e, biz doğruya link olarak e, veriyoruz. Bunu yarın da yapabilirler. E, fiyatı düşecek ilaçların listesi orada var. Onların elde kalan, e, şu anda stoklarında olanları girdiklerinde bugünden ya yarın da girebilirler. En azından ne kadar kaybedeceklerini orada görüyorlar bir kere. O çok önemli. Yarın akşam en son saat 19 itibariyle o listeyi güncelleyerek altında açılacak yeni butonlarda da hangi dağıtım kanallarına göndermek istiyorlarsa ağırlıklı olarak hangi dağıtım kanallarıyla çalışıyorlarsa o dağıtım kanalını işaretleyip bastıklarında aşağıdaki butona direkt o dağıtım kanalına mail olarak gidecek o liste. E, mükerrer tekrarlanmaması Tabi e, Yani tek bir kanal dağıtım kanalı seçilerek tek bir defa gönderilmesi gerekiyor. E, ondan sonra bu e, e. Cuma günü nöbetçi olan eczanelerimiz bu beyan ettikleri e, ilaçlar üzerinden e, hastalara hizmet vermeye devam edecekler. Onların beyanları o konuda kabul edilecek sadece onların. Diğer meslektaşlarımız ise Cuma günü eczaneler kapalı olduğu için Cumartesi günü bu e, ürünleri fiyatı düşen ürünleri kolileyerek dağıtım kanallarının gelip bunları teslim almasını bekleyecekler. Bu konuda bir değişik uygulama olursa da bu arada yarın veya daha sonra biz kendilerine bildireceğiz. Burada çok kararlı davranmak zorundayız. Çünkü ilaç iadesini çok kararlı yaptığımızda bunun ilaç sanayi tarafından algılanması da o derece güçlü olacaktır ve en azından raf zararlarımızın tamamının karşılanmasını sağlamış olacak bir süreci başlatmış olacağız. Bunun için bu söylediğim sürece dikkat edilmeli ve aksaksız olarak bunun arkasında durulmalı. Evet. Pazartesi itibariyle de e, meslektaşlarımız perşembe günkü kongreden çıkacak kararlara kadar e, fiyatı düşmüş olan ürünlerden mümkün olduğu kadar az ihtiyacı olarak birer ikişer alarak diğer e, reçeteleri gelen ilaçları eksiksiz kalmaması kaydıyla karşılayacaklar. Cuma günü ne olacak? Cuma günü e eczaneler kapalı. E nöbetçiler e hizmet verecek. Nöbetçiler konusunda da hazırlığımız e tamamlandı. Onları e hem nöbetçi olacaklara duyuracağız evet. hem de yayınlayacağız. E nöbetçi eczanelerinin seçiminde çok mağdur olmaması için nöbetçi sayıları evet, arttırıldı. Evet. Onu belirtmek istiyordum. Nöbetçi sayılarını bazı bölgelerde 1'e 3 arttırıyoruz. Yani özellikle Hastane ve e, sağlık birimlerinin yoğun olduğu bölgelerde yeterli sayıda eczaneye koyacağız. Nöbetçi sayımız normal nöbet günlerimizin üzerinde olacak. Bunlarda da nöbet belirlerken geçmişte olduğu gibi adilane bir düzen e, belirledik. E, belli bir ayın nöbet grubunu alıp o grubun içine dahil ederek böylece kişisel olarak hiç kimsenin aklında birileri kayırılıyor mu e, sorusunda bırakmayacak şekilde nöbet e, tutacak meslektaşlarımızı Belirledim. belirledik. Bu arkadaşlarımız yani normal nöbet düzeni içinde cuma gecesi nöbet tutacaklar, cuma sabahı açacakları için diğer ilave olan meslektaşlarımız cuma akşamı saat 19 itibariyle mesai saati bittikten sonra eczanelerini kapatacaklar. Yani gündüz takviyesi yapacaklar. Gece nöbetinde yine normal nöbetçi olan meslektaşlarımız tutmaya devam edecek. E, bu söyledikleriniz sevgili başkan çok önemli. İsterseniz bir kez daha altını çiz, çizelim adım adım. Şimdi önce e, tüm meslektaşlarımız perşembe günü öğleden sonra veya akşama doğru veya işte saat 19'dan sonra da olabilir. E, Türk eczacılar birliği modülüne girecekler ve oradaki ilaçlarla ilgili stoklarında kaç adet varsa onları tıklayıp Tabi onu, onu dediğim gibi yarın Beyan, sabah, beyan haline getirecekler. getirecekler sabahtan da girebilirler çünkü hepsini bir anda girmek zaman alabilir. Girerler sattıklarını tekrar akşam üzeri saat 19 itibariyle satılan tüketilenleri yeniden düzeltmeleri mümkün olacak. Daha sonra o modülde aşağıda dağıtım kanallarının seçenekleri açılacak. Oraya tıklandığında mail olarak o depoya girdi. gidecek. Daha sonra da şey süreci başlıyor herhalde. İade Dağıtım süreç. kanallarından o iade süreçlerin alınma evet. işlemleri. Farklı bir değişiklik olursa yeni, yeniden kavga Buyla paylaşır, diyorsunuz. Şey ee, şeyi de söylediğiniz, halkın mağdur olmaması için Cuma günü nöbetçi sayıları arttırıldı. Ee, şeyden sonra da, Cuma'dan sonra da, özellikle Cumartesi-Pazar çok yoğun olmayabilir ama Pazartesiden sonra da dileğimiz, eczacılarımızın özellikle fiyatları da oynama olan ilaç kalemlerinde azalıp reçetelerini karşılayacak oranda almalılar. Kesinlikle bu konuda hassas olmaları gerekiyor. Çünkü gerçek anlamda eylemlilik süreci devam ediyor olacak. Bu davranışları da bir çeşit eylemliliktir. En azından ilaç sanayinin ben bu şartlar altında ilaç hizmetini sürdürmek zorunda değilim mesajını hem Evet hem bu işi üreten, ithal eden, satanlara hem de bize bu hizmeti bu şartlarda yapmaya zorlayanlara önemli bir mesaj olacak. Ee, Cuma günü e, bir önemli görev daha düşüyor meslektaşlarıma. Nöbetçi olanların ve e, kapanma sırasında e, olası aksaklıkları kontrol için görevlendirilmiş olan meslektaşlarımızın dışındaki tüm meslektaşlarımızı ve eczane çalışanlarını saat 12'de tünele bekliyoruz. Turunu, tünelde. Tünelde Cuma, toplanacağız. Evet, Galatasaray'da. Tünelde toplanacağız. İki eli kanda bile olsa herkes oraya gelmeli. Çünkü orada biz Taksim'e kadar yapacağımız eczacılar olarak, eczane çalışanlarıyla birlikte yapacağımız yürüyüşte hem halkın yoğun olduğu bir saatte bu işi neden yaptığımızı hazırladığımız broşürlerle onlara dağıtarak anlatacağız. Hem de hep birlikte tekrar Taksim'de yapacağımız basın açıklamasıyla kamuoyuna sıkıntımızın ne olduğunu ve neyi talep ettiğimizi bildireceğiz. Eğer biz bir bildiriyi 3000-4000'in Kişiyle yaptığımızda Eczacının ne kadar kararlı olduğu Tüm Türkiye'ye İstanbul'dan anında ulaşacaktır Sevgili Bu şu açıdan önemli Gücümüzü göstermenin Önemli bir yoludur Kapalı olduğumuz bir gün Meslektaşlarımızdan 2 saatlik Bu konuda katkıyı önemli Talep ediyorum bunun için rica etmiyorum Orada olacaklar Evet ben de katılıyorum 5-6 bin Kişinin orada olması gerekiyor. Eczacı ve eczane çalışanları olarak hepimizin. Çünkü sözlerinizin başında da söylediğiniz. Eczacı için tam bir yıkım programının başlama tarihi. E buna eczacı tepki vermeyecek. Bu yolları yürümeyecek de hangi gün yürüyeceğiz? Onun için ben de umut ediyorum ve bekliyorum en az 5-6 bin katılımlı bir yürüyüş olacağı. Ben inanıyorum çünkü meslektaşlarımız süreci çok iyi takip ediyorlar. Gelecek yıkımın ne olduğunu iyi algıladılar. Bunun önüne geçmek için sadece meslek örgütlerinin, yöneticilerinin ve Türkiye Eczacılar Birliği'nin bu süreçte gösterdiği gayret, çaba, mücadele yetmiyor. Eczacı tabanının da tepkisini göstereceği, işte kapatmaya tam anlamıyla uymak, onu yapmak görevleri. Ama o yürüyüşte yer alarak ben bu kararlar hayata geçene kadar bu eylem sürecinin arkasındayım mesajını vermektir çok ki önemli, evet. o çok daha önemlidir. Evet. Onun için sevgili meslektaşlarımızı ve eczane çalışanlarımızı, çünkü eczaneler kapandığında binlerce çalışanımız da işsiz kalacak. Onları da çok iyi hesaplamalası gerekiyor. Herkesin, hem bizlerin, hem çalışanlarımızın, hem de bizlere bu dayatmaları yapanların binlerce insanın işsiz kalacağı gerçeğini de görmeleri, onların haykırışlarına da cevap vermeleri gerekiyor. Bu açıdan Cuma gününü bu şekilde e, geçirmeyi, Karar altına aldık. Onunla ilgili yasal bildirimleri de yaptık. Ee, geçmişte de yaptığımız ve başarılı olan yürüyüşün bu sefer çok daha görkemli olmasını bekliyoruz. Bir bilgi daha aktarayım. Ee, bu eylemlerde yalnız değiliz. Bu eylemlerde yalnız değiliz. Ee, gerek herkese sağlık, güvenli gelecek platformu olarak adlandırdığımız ve yaklaşık içinde Tüm sağlık meslek örgütleri, değişik sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, sendikaların olduğu bir oluşum, bu akşam bizim için toplanıyor. Evet. Bu eyleme en azından onların nasıl katkı verebilecekler. Yani belki açıklamalar yapacaklar, belki onlar halka bunları anlatacaklar. Yani Sanıyorum bizden çok ok meydanında biz, bir bize destek mahiyetinde bir Onu da açıklayacağım. Oradaki eylem var. farklı olacak. Bu tamam. bu platformun yapacağı en azından. İçinde olmasa bile dışındayız ama yapılan iş doğru, eylem dolu, biz bunu destekliyoruz. Mesajını önümüzdeki iki gün sürekli verecekler. Sağlık meslek odaları ise bir adım daha ileri gidiyorlar. Evet, sizin de hatırlattığınız gibi yarın saat yarımda Ok Meydanı Hastanesi'nin önünde, C blok önünde bir basın açıklaması yapacaklar. Tabip odaları, tabip odası, diş hekimleri, veteriner ve sağlık emekçileri sendikası birlikte, dev sağlık işte birlikte, bir de bizim için bir pankart hazırlamışlar. Onu açacaklar. Bizim katılım vermemizi o da olarak istemiyorlar. Biz sizin yanınızda olduğumuzun mesajını vermek için o e e eylemi yapıyoruz, o açıklamayı yapıyoruz diyorlar. Ama o bölgede eczane işleten meslektaşlarımızdan ve yardımcılarından bir ricaları var. Beyaz önlükleriyle onlar gelsinler, bize destek versinler diyorlar. Ben de buradan... Özellikle Şişli bölgesi, Ok Meydan Hastanesi'nin yakınında olan e, sevgili meslektaşlarıma ve yakın e, çalışanlarına eğer bizi dinliyorlarsa özellikle e, rica ediyorum o basın açıklamasında yer alın ve orada diğer sağlık meslek örgütlerinin bize verdiği desteği onlarla birlikte paylaşın. Saat 12'de değil mi? Saat Başkan. 12'de evet. Saat 12'de. Peki buna geçmişken e, ben bugün çok izleyemedim ama e, birkaç gündür işte 4 Aralık süreci ve eczacıların bu eylemliliği kamuoyunda da medyada da çok sıklıkla yer almaya başladı. Bir kısım medyaya bakıyorum. E, sanki bizi kar hırsıyla yanıp tutuşan kendi çıkarları için böyle bir eylemliği sürdürmek isteyen bir kitle gibi görmek göstermek istiyorlar. Burada sizin dediğiniz çok doğru tüneldeki o yürüyüşten sonra kamuoyuna çok net mesajımızı vermemiz lazım diyorsunuz. Tamamen katılıyorum. Bir kısım medya çok yanlı bir şekilde bizi halkın gözünde farklı noktalara getirmek için bir çaba da görüyorum. Bunu nasıl yok edebiliriz? Bu algı bunu, işte bunu yok etmenin iki yolu var. Bir İkincisi özellikle biz katıldığımız naklen yayınlarda e, bunun özellikle altını çiziyoruz. Yani eczacı ilaç fiyat düşüşünden rahatsız değil. Yıllardır eczacılar ilaç fiyatlarının çok pahalı olduğunu hep dile getirdiler. Bugün yaşadıkları süreç bu fiyat düşüşlerinin faturasının hep eczacıya ödetilmesidir diyoruz. Ne yazık ki band yayınlarda buraya gelen televizyonlara ve gazetelere de telefonla aynı bilgileri veriyoruz ama özellikle yanlı yayın yapan e, gazete ve dergiler ve e, medya, televizyonlar, televizyonlar, medya bunu e, programın tamamını değil, bizi çekim esnasında kendilerinin işine gelen bölümünü ne yazık ki yayınlıyorlar. ve Böylece halkın bir kısmında da e, böyle bir algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Bunu enlemek için e, yapılacak bir başka yol da internet üzerinden dün yayınladığımız halka yönelik bir el ilanı, broşür var. Bunu sevgili meslektaşlarım benim indirip e, kendiler için bir külfet olacak ama buna katlanacaklarını biliyorum. Çoğaltıp gelen hastalara dağıttıklarında orada çok net olarak eczacının durumunun ne olduğu, sürecin nasıl geliştiği, bundan sonrasının ne olacağı, kaybedenin halk ve eczacı olduğunu net anlatıyoruz. Onun da büyük katkısı olacaktır. Şuna inanıyorum, bugüne kadar gelen süreçte yavaş yavaş halk, halk artık bu süreci yaratanların bu sağlıkta dönüşüm programının arkasında olan iktidar olduğunu görüyor, anlıyor. Ee, yazılanlar, çizilenler kafa bunalıklığı yaratır mı? Evet yaratır ama biz cuma günü işte yapacağımız o yürüyüşle çok hafif kalan eksik kalan yanlarını da tamamlayarak eczacının gerçek anlamda neyin yanında olduğunu neyin peşinde olduğunu ortaya koymamız gerektiği noktasından hareket ederek bu çağrıyı yaptım. E, bugünden sonra yarın da televizyon kanallarında fırsat bulup yer aldığımız sürece özellikle ön plana bunu çıkartacağız. Eczacının ilaç fiyat düşüşlerinin değil kendi yaşadığı mesleki yıkımın karşısında bir çözüm aradığını fiyatlar istediği kadar düşünsünler ama e, eczacının mesleğini emeğinin en büyük e, mağdurunun bu halk olacağını evet, da emeğin karşılığının verilmesi gerekiyor. talebimizi de her yerde yineleyeceğiz. Evet. Sevgili Başkan gerçekten bu çok önemli bizim bireysel anlamda baktığımızda ekonomik güçtüğümüz gücümüz çok yani tabiri caizse global sermaye veya orta ölçekteki bir sermaye bile yetişecek gibi değil. En büyük gücümüz beraber olmak, beraber hareket etmek ve dayanışma içinde olmak. Bu gücün sahipliğini iyi bilmek gerekiyor ve ona göre tavır almak gerekiyor. Eczacılarımız, sevgili meslektaşlarımız bugüne kadar o birlikteliği, o dayanışmayı hep gösterdiler. Benim inancımda gerçekten bu dört Aralık Cuma günü de Aynı dayanışmayı Aynı birlikteliği Tüm meslektaşlarımız hep beraber göstereceğiz Bunlarla ilgili son sözlerinizi Alayım ve programımızı yavaş yavaş Son sözüm efendim. şudur Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Sayın Erdoğan Çolak Eylem başladığı gün beni aradı Bu eylemi yapacak olan İstanbul'dur dedi İstanbul'dur bu işi götürecek olan dedi Gözler İstanbul'da olacak dedi Aman ha dedi. dedim ki Sayın Başkan İstanbul bugüne kadar üzerine düşen her görevi eylemlilik konusunda sonuna kadar eksiksiz yaptı. Bunun da altından kalkacaktır. Bunun da altından kalk kalmak kalkmak da kalmayacak. Bundan sonraki sürecin de öncü gücü olacaktır dedi. Bu taahhütü ben o gün onlara verdim. Çünkü ben meslektaşlarımın cuma günü bu konuda benim tahminimin çok ötesinde bir katılımı o yürüyüşte göstereceğini ve kapatma sürecine de yüzde yüz geçmişte olduğu gibi katkı vereceğini biliyordum. Bu sözüm o gün Türkiye Eczacılar Birliği'ne verilmiş bir sözdür. Bundan sonraki süreci de benim meslektaşlarım odasıyla birlikte belirleyecektir. Hepsine kolay gelsin diyorum. Başarılar diliyorum. Evet sevgili başkan çok teşekkür ediyorum. Benim de temennim o. Bu şartları, bu yasaları, bu ortamı hazırlayanlara Eczacı kolay kolay teslim olmayacaktır. E, gerekli dersi de eski dönemlerde hep verdik. Bugün de verecektir. Benim inancım da bu. E, çok teşekkür ediyorum size. E, evet. E, aynı sanatçıdan Rodrigo'nun e, gitar konc koncertosu ile e, bu ayki programımıza veda ediyoruz efendim. Haftaya e, e, önümüzdeki ay daha e, sevimli konu ve konuklarla da dilerim karşınızda oluruz hoşça kalın hoşça kalın Bir. Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç